Muhterem Hocam, dostun vefasızlığı ve düşmanın amansızlığı karşısında Müslümanların durumunu nasıl görüyorsunuz, lütfeder misiniz? Fatih'i bizim dünyamızda iyi okuyan bazı kimseler vardır. İran'daki Ali Şerati gibi, Malik'teki Malik bin Devi. Ve aynı zamanda Malik'in farklı bir tarafı Ali Şerati'ye de öyle derlerdi, Sünnilerin kuyruğu derlerdi. Yani katı bir şey değildi çok genç yaşta öldü veya öldürüldü. Yani Avrupa'da bir otelde öldürüldü. Ufku engindi yani. Meselelere çok mahruti bakmasını biliyorum. Malik bin Nevi de öyle ve Osmanlı'nın ben zannediyorum Arab aleminde bu müstemlekecilerin gelip böyle tapanlayıp geçtikten sonra duygu ve düşünce adına dümdüz haline geldik. Ve arkada bir vefasızlık da bıraktı. Osmanlı'ya sövmeyi miras bıraktı ilk defa bu vefasızlığa baş kaldıran Malik bin Devebi oldu. Alemi İslam'ın cenubunda eğer Türkler olmasaydı bugün yeryüzünde Müslümanlık olmazdı. Fakat o isimle Abdülkadir Gıldı'nın bir kitabı vardır. Müntesiblerinin vefasızlığı, düşmanların kadri arasında İslam kitabın adı. Malik bin Devebi de onu söylemiş olabilir. Belki Hakikaten epey zamandan beri İslam dünyası dediğimiz, coğrafyadaki Müslümanların en büyük problemi bu, bana göre de. Bu sözü sadece takdir etme değil, aynı zamanda gönlümden, duyduğum andan itibaren de paylaşıyorum ben onlarla. Üzerinde hassasiyetle durulması gerekli olan şey. Ne yarar yani bir vakayı tespit etme, bir şeyi rapor etme neye yarar? Bazı problemleri bilme teşhis adına önemlidir yani. isterseniz Ziya Paşa'nın sözünü icra edebilirsiniz. Bil illeti sonra kıl müdavata tasaddi her merhem her yaraya derman mı sanırsın? Son kıta konuyla alakalı değil. En ummadığın keşfeder esrarı der onun. Sen herkesi kör alemi serse mi sanırsın der. Evvela illetin bilinmesi lazım. Burada 5-6 tane hekim var. Bunlar bu reca da benimle, bu mülazada benimle müttefik derler. Aksini kimse iddia etmez. Teşhis şimdi teşhise tanı diyorlar. O ortaya konmadan tedaviye gidilemez. İşte biraz evvelki mülazada biraz ondan kaynaklanıyor yani. Elektro yapacaklar veya eforlu test yapacaklar. Kalbi mukavemetini görecekler. Ne kadarına dayanıyor bu. Genel anesteziye dayanır mı? Yoksa lokal yapalım falan. Ama öyle boyun kökünde bir yerde, kolda filansa nasıl lokal yapacaklar bunu? Mutlaka beyinde gidecek o iş içine. Her neyse, demek ki yani evvela illetin bilinmesi çok önemli tedavi adına. Şimdi bu açıdan Müslümanların bir şey bilmeleri lazım. Müslümanlar Üstad Hazretlerinin de bu kuvvet cisalesinde ifade ettiği gibi ''Biliyor musunuz?'' diyor, ''Ne kadar düşmanınız var?'' İşte şu daireden şuraya kadar mütedahil halkalar halinde, adeta çöpe çevre düşmanlarla kuşatılmış gibisiniz. Bir misalle arz edeyim bunu. Birinci Cihan harbine giderken Türkiye dört bir yandan böyle kuşatıldı ve işgal edildi. Yani İngilizler pay almak için geldiler, payi işgal ettiler. Fransızlar marif ülkelerini geldi işgal ettiler. Hatta Hatay'a kadar girdiler, Suriye'yi onlar aldı. İngilizler Mısır'ı aldılar. Ta Çanakkale meselesi olduğunda o İngilizleri kandırmışlardı bunlar. Onların işte kendilerinin, Almanların Lorenz dedikleri, biz genelde Lawrence diyoruz da doğrusu nedir bilemem yani onlar Lorenz diyorlar, Araplar. Burada bütün o kabile reislerini Müslümanların halinde tahrik ettiler. Burada güçlü lobiler oluşturdular. Osmanlı askerler oradan mukamet edemedi. Yani Medine müdafasında bile ihanete uğratıldığından dolayı burada selamet olarak oradan çekilme nazarı itibarı alındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ravzasına bir şey yapılmasın, bomba atmasınlar, burayı yıkmasınlar. Türk askerlerini öldürüyoruz diye. Yani her yerde ihanet oldu. Rusların kendilerine göre bir tavırları vardı ama onlar 2. Anhalbine giderken işte 17'lerde komünizm ilan edildiğinden onlar kendiler çekildiler. Fakat giderken silahlarını elmeni taşmak maksiyonuna bıraktılar. Bunlar hususiyle elviye dediğimiz Kars, Ardlan, Erzurum, oralarda çok ciddi katlanma girdiler. Ben halktan hep dinleye dinleye büyüdüm onları. Böyle dört bir yandan kuşatılmıştı. Şimdi bu kuşatılmışlık içinde düşman nasıl bir husumet cephesi olduğunu o zaman görmüştük. Bu husumet cephesi hiçbir zaman kini, nefreti dinlemiştir. Misal isterseniz bunu halihazırda cereyan eden hadiselerin çehresinde ürpererek okuyabilirsiniz bunları. Şimdi böyle olunca demek ki hakikaten dıştan bir husumet cephesi var. Ve bunlar her fırsatta husumetin hakkını vermişler. Husumetin hakkı var mı? Hakkı demiş vermişler yani onu. Müslümanlık daha yeni olduğu bir dönemde geçen gün bir münasebetle arz etmeye çalıştım. Yani adamların ne işi vardı? Hicret-i 89. 8-9. senesi mütede yani Hicaz'ın Arap Yarımadası'nın burnunun dibinde ne işleri vardı onların orada? Arap'tı onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz şuraya buraya açılmamıştı yani. cezire ül Arap içinde dönüyordu. Necran'a açılma, Gazan'a açılma, Hristiyanlar'ın hakkını koruma, Araplık mülazasıyla birine İranlar zulme diyorlardı, Pers İmparatorluğu zulme diyordu, Roma İmparatorluğu zulme diyordu ve bunlarla Efendimiz arasında nameta atisi olmuştu, hediyeler göndermişlerdi ve dolayısıyla yani henüz onları koruma gibi yani kendi ırkından, kendi milletinden olan insanları koruma. Zamanla baskı yapmış, onları Hristiyanlaştırmışlardı. Onları siyanet etmek bir yönüyle, İslam'ın vazifesiydi, hakkıydı. Dünyada sulh-ı mum -um temin etmek ve adını aksettirmek her yerde. Yani selamı, emniyet güvenliği ve esenliği her yere aksettirmek vazifesiydi. Onu, onu yapacaktı. Henüz bunlara bile açılmamıştı yani ama mütehadisesi çiyan etti. Ve oraya gelen insanlar da, Böyle bir durumu kontrol etmek, gezmek, görmek, hele bakalım ne var ne yok falan değil yani. Bizim siyer kitapları, mazi kitapları ifade ederken 50.000 ile 100.000 arası bir mevcuttan bahsediyorlar. O günkü dünya nüfusu, o gün harbe çıkarken teşkil edilen ordular mülazası açısından meseleyi ele alacak olursak en güçlü bir orduyla gelmişler demekti o zaman. 100.000'lik bir orduyla bütün ceziret Arab işgal edebilirlerdi onlar, ezebilirlerdi. Ama bir de Müslümanlar üstüniyetine bakın. Bakın onların tavırlarında esas bir bakalım ne var ne yok. Ne istiyor bu adamlar? Çünkü Müslüman ordunun sayısı 3000'di diyor. Bu ordunun başında Cafer bin Talif vardı. Buhari'de geçtiği üzere, başa siyer kitaplarında da geçiyor. Ondan sonra Hazreti Zeyd bin Haris'i alacaktı. Ondan sonra da Abdullah bin Ravaha alacaktı. Ondan sonra da bir cevayete Seyfin bin alacaktı orada. Hazreti Halid aldı Allah'ın mutfuyla. Bir manevra ile o işin içinden sıyrılma oldu. Fakat karşı tarafı da korkuttular. Karşı tarafı korkuttular ki Efendimiz hayat Seniyelerde senyelerinde bir şey olmadı. Vefat etmeden az evvel Üsame'yi gönderdi o mıntıkaya. O yine bir gör gel bakalım mülazasıydı. Bakarsınız Siyer'in felsefesinde bunu göreceksiniz. Çünkü bir harbi olmadı yani. Üsame bin Zeyd Efendimiz vefat etmeden az evvel gitti, Efendimiz vefat edince geldi. Sonra Hz. Ebu Bekir yine onu teşhir buyurdular. Hz. Ömer rica ettiler sadece bırakması için, bana vezir olur diye. E, Hz. Ebu Bekir dönemi iki buçuk sene. Bu iki buçuk sene sonra bu defa Tebuk'a geldiler. Aynı birlikle geldiler. Yine zannediyorum i̇bn İsa magazisine bakılsa 200 bin kadar bir orduyla geldiler orada. Müslümanların o gün 200 bin insan toplamaları mümkün değildi. Hususiyle Efendimiz'in son döneminde, üç yerde, o dönemde peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan vardı. Biri de Necid'de Müseylemetül Kezzab. Müseylemetül Kezzab'dan Esvedül Hansi'ye kadar, ondan Sec'a'ya kadar, Efendimiz döneminde peygamberim diye ortaya çıkanlar. Üç tane, sekiz tane de Efendimiz'den sonra Hz. Ebubekir döneminde tam on bir tane yalancı peygambere karşı ordular teşkil etmiş. Hasan Sabbah gibi. Düşünün ki yani o dönemde Melikşah başa çıkamadı onunla. Gitti adam bir yerde karmatileri kurdu. Devlet kurdu bir yerde. Ehli beyt adına, batınilik adına başa çıkamadı yani. Güçlü olduğumuz dönemde Selçuklar başa çıkamadılar bununla. Bu çok kolay değil yani. İşte o dönemde tam on üç tane hadise oldu. Ve bununla İslam'ın sarsıldığı bir dönemde İhtimal casuslarıyla genel durumu da iyi tetkik ettiklerinden dolayı tam vurma sırası, vur pençeyi halideki şemşir aşkına gelip tam tepesine çullanacaklar. işte tenkil bu, kökten kazma demek bu. Müslümanlığı tamamen bitirmeye matuf. Tebuk öyle bir şeydir. Tebuk öyle bir şeydir ama fakat işte orada da Seyfullah'la karşılaştılar. Ebu Cehil'in oğlu İkrime ile bir Seyfi Cenidti orada. Onunla karşılaştılar. İbn Hişam'la karşılaştılar. Neden bu üç tane ismi söylüyorum? Bunlar çok önemliydi. Bunlar orada belli grupları temsil ediyorlardı. Belli anlayışın, belli felsefenin ölüme ant içmiş insanlar da bunlar. <gülüyor> Müslümanlıkların üzerinden çok az zaman geçmiş olmasına rağmen bildiğiniz gibi İkrime yaralı olarak çadıra getirildiğinde orada Baygın yatar, bir aralık kendine gelir, gözlerini çadırın kapısına diker. Merhaba ya Resulallah der. Vazifemi yaptın mı der. Sana kılıcımı senin için kullanacağım demiştim, kullandın mı der. Konuşurup delirdi derler galiba bu ama delirmemiştir. Aklını aşmıştır sadece. İşte bunlar orada belli manadaki fedakarlığın, kahramanlığın, yiğitliğin, ölüme an içmişliğin sembolü kimselerdir. Onunla karşılaşınca Tebuk'ta yine toz duman oldular. Orada da yine püskürtüldüler ama işte görüyoruz ağzım burnum deyip işte belli bir süre geçti. Malazgirt'te bu defa Türklerin karşısına çıktılar. Orada da karşılarında Alparslan'ı buldular. Fakat daha güçlü geldiler. Pierre Martin aldattı bütün Avrupa'yı dolaştı. Hz. Mesih'in mezarı çiğneniyor, Meryem'in mezarı tavla yapılmış diye. Mescid-i Aksa'yı kurtaralım diye, hep böyle, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, döküldüler başımıza her zaman döküldükleri gibi. Şimdi bu şunu gösteriyor, bunları geçen de arz ettiğim gibi, geçmişte belli hadiseler ve bu hadiseler zincirleme, belli hadiselere sebebiyet vermiş. Bu düşmanlıklar, belli düşmanlıklar doğurmuş. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşmışlar. Bugün bunları konu ederek yine yeniden yeni uçurumlar meydana getirmenin alemi yok. Bahsetmeyelim bunları. Fakat bir realiteyi de kabul edelim. İslam daima dışta düşmanlar tarafından hep kuşatılma tehdidi altında bulunmuştur. Dolayısıyla dışın, düşmanların çok ciddi, korkunç, zor aşılır bir husumeti olmuştur. Siz de meselenin tarihi tekevrürler devri daimi içinde seyrine bakınca görüyorsunuz ki bir Halit kılıcı karşısında bunlar savulup gidiyorlar, bir İkrime kılıcı karşısında, bir Selahaddin kılıcı karşısında, işte bir Alparslan kılıcı, bir Nide Ovası'nda Defaatla kılıcı arslanla göğüs göğüse savaşarak savulup gidiyorlar. Fakat her zaman öyle olmuyor yani. İşte Haçlılar gelip oturuyor orada, tam iki asır meşgul ediyorlar. Defaatle üzerimize geliyorlar, Osmanlıların üzerine geliyorlar. Ve en son İstanbul'u işgal ettiklerinde işgal komutanı diyor ki işte şimdi Haçlı seferleri bitti. Diyor. Hayır bitmedi. Çünkü İstanbul yeniden derlenip toparlanıp kendi olacak. Fatih'in hatıralarını ihya edecek. Allah Resulü'nün sözünü yeniden canlandıracak. Ve sizdeki o da yeniden depreşecek. Yeniden işte bir sürü çapulcu arkanıza toplayıp yine geleceksiniz. Bitmemiştir o. Yani bu bitmediğini söylüyoruz. Bugün onlara arz ettim ben. Bu hoşgörüyle siz ve biz eğer sağda solda kine nefrete rağmen bir kısım sulh adaları oluşturursak dedim. İnsanlar hisleriyle hareket ettikleri zaman onu kırma imkanı olacak. Onlar onu da istihsan ettiler. Sulh adası esprisi güzel oldu diye. Bir taraftan bu. Şimdi düşünün ki bir taraftan çok ciddi bir husumet çemberi içindesiniz. Fakat diğer taraftan da Dostlardan beklenen refayı göremiyorsunuz. Bunu mikro planda biz de kendi içimizde yaşıyoruz yani. Ben arkadaşlarımı levmente manasına değil. Mesela ne kadar istiyorum ki her zaman belli bir dönemde böyle hizmete gönül vermiş arkadaşlara ne olur gelin, bunu hayatta her şeye tercih edeceğimize yemin edelim yani. Yemin edelim Allah her şeye tercih edeceğimize. Yemin edelim dünyayı görmeyeceğimize. Yemin edelim, Allah için her zaman dimdi, granit gibi ayakta duracağımıza. Yemin edelim malcan, böyle her şeyi tepeceğimize. Dünya tecessüm etse, bir fettan gibi karşımıza dikilse veya bizi götürse, cennete koysalar. Vallahi billahi dışarı çıkacağız, yemin edelim buna. İltifat etmeyeyim, şu Kur'an'ın lehvü leib dediği şeye iltifat etmeyelim. وَاِنَّ دَارَ الٰآخِرَةَ لَه۪يَ الْحَيَوٰنَ Onu düşünelim, ona kilitlenelim. Ve onun ötesinde Rabbimizin rızasını nazar itibarı alalım. Şimdi niçin yani bunu dedim ve niçin bundan sonra da demeyi? Hatta çok defa aklımdan geçmiştir ki bu insanlara Allah'ın adına yemin ettirme basit geliyor. Çünkü gidip keffaret veriyor, bildikleri yere geliyorlar yine. Keffaret veriyor. Acaba dedim en önemli şey Allah'tan daha önemli, peygamberden daha önemli avratları bunların. Acaba talak-ı selase ile avradınızı boşamak üzere yemin eder misiniz? De aklımdan geçti, hiç yapmadım bunu. Fakat aklımdan geçti çünkü insanlar, avratlarını, avratlar da eşlerini Allah'tan, peygamberlerden daha aziz tutuyorlar. Evet, Allah'ın hatırı çiğnenebilir, peygamberin hatırı çiğnenebilir, yemin de çiğnenebilir. Ama acaba onunla bağlasak nasıl olur yani bu insanları? Dese ki gelin böyle hakikaten bu mevzuda yüreğimizi ortaya koyarak dimdik durmaya çalışalım. Niçin bu mülahazalar yani? Böylesine köpren bir hisle mesele ifade etme. Çünkü dostun vefasızlığı düşmanın tecavüzkar tavırlarından daha zararlıdır. Çünkü o içtendir. Çünkü tahta at gibi bir şeydir o. Çünkü kalenin içi ona emanettir. Çünkü orada vefalı durmazsa kapılar bir vefasız elle açılabilir. Ardına kadar açılabilir. Çünkü o tutup dini kaldırmazsa, kendi ruhunun heykelini nikam etmezse Başkaları zaten o yıkılmış şeyi gelir üzerinde depinirler onu. Yani mesele düşman bizim sadece, dıştaki husumet değildir. Kendi içimizdeki tutarsızlık, vefasızlık, samimiyetsizlik, mukavemetsizlik, zirek durmama gibi şeylerdir. Bu açıdan Uda'nın kitabına koyduğu ad fevkalade yerindedir. Bin Nabi onu telaffuz etmiş olabilir. İslam hakkında duyduğu heyecandan ötürü telaffuz etmiş olabilir. Onu da ben şahsen takdirle karşılarım ve alkışlarım şahsen. Bunun için ne yapmak lazım? Hasım cephenin her zaman husumet içinde, biz hoşgörü diyelim, hoşgörü ötesine yürüyelim, hoşgörüden de daha öte ellerinden tutalım onları, kardeşçe dünyayı paylaşmaya götürelim. Doğru, niyetimiz bu olsun. Azmimiz bu istikamette olsun ve bu mevzuda bizim planlarımız olsun, makro planlarımız olsun. Ceste ceste bunları uygulamaya çalışalım. Bu bize ait bir tavırdır. Fakat unutmayalım yani. Dünyadaki bütün insanları yumuşatmaya gücümüz yetmez bizim. Herkese diyalog dedirtemezsiniz, hoşgörü dedirtemezsiniz. Konuma saygı dedirtemezsiniz. Siz Türkiye'de dedirtemiyorsunuz bunu. Abdülkadir Geylani diyen insanlar burada... Bunlar hoşgörü diyalog diyerek milleti Hristiyanlığa tutturuyorlar diye her yere şikayet ediyorlar sizi. Omuza şikayet ediyorlar, kola şikayet ediyorlar, kafaya şikayet ediyorlar, herkese şikayet ediyorlar. Sizin aleyhinizle uğraşmayı, küfrün aleyhinde uğraşmadan daha önemli bir vazife görüyorlar. Bunlara hoşgörü ve diyalog anlatmak mümkün değil. Belki kendileri o işin başında olsalardı, belki sahip çıkarlardı. Ama bir başkası o işe sahip çıkınca, İslam'ın geleceği adına, onu önemli görünce sırf o işi temsil edenlerden ötürü içten bile bir husumetle karşılaşıyordu. Bu açıdan dünyada daima hoşgörüye, diyaloğa karşı, sevgiye karşı, herkesi insanca karşılamaya karşı, Hz. Mevlana'nın o avaz avaz bağırarak, bağza, bağza, her an çağızlı mesajına karşı karşı çıkacak insanlar bulunacaktır. Bunları kıramaz, yumuşatamaz, izaya getiremez ve bunlara bu duygu ve düşüncenizi kabul ettiremezsiniz, mümkün değil. Öyleyse bunun bilinmesi lazım yani, husumetin bilinmesi lazım. Bilirseniz ona göre bir çare, yani insanlar kobralarla uğraşıyor, zehrini çıkarıyorlar onun. Kobra bu, sokar yani, canını sıkarsan sokar, yuvada problem çıkarırsan sokar, yürüdüğü yerde onun karşısına çıkarsan sokar, avıyla arasına girersen sokar seni, kobra bu bileceksin yani. Fıtrat itibariyle bir kısım kobralar var. Öyleyse ben bir kısım kobralarla karşı karşıyayım. E, neyle onları yumuşatacaksan Hindistan'da şimdiye kadar Hindular bu değişik böyle harika bazı şeyler yaptıkları gibi neyle onları oynatıyorlar? Geçen de birisi farklı bir yorumdan bahsetti. Ben öyle bilmiyordum. Ben neyin sesi hoşlarına gidiyor diye oynuyorlar. Diyor ki onun el ayak hareketlerindeki ritme daha ziyade onlar raksediyorlar. Yani o neyi çalarken parmaklarına hareket etmesi, bazen elini böyle yapması onların daha ziyade hoşuna gidiyormuş. Onlar raksediyorlarmış onlar. Evet. Şimdi bir şey yapıp bunu oynatmak lazım. Yani bu insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın verdiği kabiliyetleri kullansa zannediyorum en vahşi hayvanları bile Allah'ın izniyle raks ettirebilir. Size bahsetmiştim. Zooloji ile alakalı eski, eski, Osmanlıca benim kitaplarım arasında vardı zannediyorum. Onun başında bir şey diyor. Halika Azam insanı öyle bir kabiliyet ve istatta yaratmıştır ki, böyle başlıyor kitaba, yaratmıştır ki hayvanların en vahuşu olan, vahuş tabirini kullanıyor. Aslanları bile te bu tezhire muktedirdir diyor. İlk paragrafı bu kitaba. Şimdi Allah insanı bu kabiliyette yaratmıştır. Ben bir belgeselde gördüm, bakın yine sizin hayretinizin mucib olacak. Bir kobranın nasıl yakalandığını 68 yılında görmüştüm, zehirin alınmasını. Bir belgeselde. Bundan birkaç sene evvel bir belgeselde gördüğüm şey arz edeyim ben. Bu akreplerin esas ses alma. Onların sesi aldıkları dalga boyunda adamlar bir ses keşfediyorlar. Onların duyabileceği bir sesi keşfediyorlar. O sesle onları çağırdıklarında, arılar hakkında da, vahşi arılar hakkında da aynı şeyi yapmışlardı, onu da bir belgesel deniyordu. O neyi çalınca, bak ne gibi bir şey yani, bir ses çıkardılar orada fakat onların duyabileceği şekilde bir sesmiş. Onlara ait bir sesmiş. Onların duyabileceği frekansta bir sesmiş o. Bütün taşların arasından sıyrılan akrepler kuyruklarını dikti, raks başladılar. Hayret ettim, bir üperdim yani. İnsanoğlu mahir demek. Yani varlığı, eşya ve hadiseleri iyi okuyunca herkesin bunu Şimdi bir yerde böyle bir ne bulacaksın işte öyle bir ses bulacaksın. Akrepler dünyasında o sesini yükseltecekse akrepler sana zarar vermeyecekler. dikip praks edecekler. İnsanoğlu bu kabiliyettedir. İşte düşmanı bilme esprisinden bence esas bu noktaya yürümek istiyordum ben yani. Düşmanınızı bilirseniz şayet yunu tabiatını onu, hangi frekansta ne göndermek lazım buna, ses ihtizazlarında işte nereden nereye kadar bu onu duyuyor ve dinliyor, nereden nereye kadar görüyor, onu değerlendiriyor, onları çok iyi tespit edecek, ona göre işin çaresine bakacaksın. İşte bir illeti kıl sonra müdavata tasaddi, onu ifade ediyor, bileceksin. Bu bir yani yapılması gerekli olan şey, düşmanın bilinmesi lazım. Yoksa, Düşman var, sen onu bilmiyorsan arkandan vurulursun, arkandan hançerlenirsin. Hz. Üstad hüsnü zan, adem ihtimat diye o mevzuda bir şey koyuyor ortaya. Yani bir yerde asayişi dukiti o indi harfes bâ dosi vet rüvvet bâ düşmenen müdahara Hafız-ı Şiraz'de bulunuyor. Düşmanları idare etme diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hafız-ı Şiraz'de hadisine gönderme yapıyor. اَمَرَنْ يَا اللّٰهُ بِمُدَارَاتِ النَّاسِ كَمَا اَمَرَنْ Farzlarla emrettiği gibi insanları idare eyle. Rabbim bana emretti diyor. Bu önemli bir şey. İdare edeceksin. Ama dostlara gelince ehli imana onlara karşı mürüvvetkarlarına hareket edeceksin. Onlara karşı kalbinle konuşacaksın. Onlara göre kalbinle dinleyeceksin. Onlara göre kalbinle elini uzatacaksın. Ve her zaman kalbinin sesini ortaya koyacaksın. Müminlere karşı. Mürüvvetli olması gerekli olan insanlara gelince işten vefa bekliyoruz. Bir yerde çocukluk dönemine ait sözlü birkaç mısra. Vefa umarken candan doldu gözüm hicrandan kaldım yaya dermandan falan diyordu birisi. Şimdi candan vefa umarken şayet dermandan yaya kalıyorsan gözün de hicranla doluyorsa o problemi de çözmen lazım yani. Haçlılar İslam dünyasını işgal ettiklerinde Fatimi devleti Müslümanların yerine, Eyyubiler yerine, zengiler yerine Haçlılarla işbirliği yapıyorlar. Mısır'ın içine sokuyorlar onları, Kaire'ye sokuyorlar onları. Şimdi arkadaşlarını sizin böyle vefasız davranıyorlarsa, açılmadık kapı kalmaz. Ben şahsen bilemiyorum yani. Haçlılar gelirken acaba o rahat gelişi kolaylaştırma içinde rafiziler var mıydı, dürzüler var mıydı? Lürzî demek daha uygun. Çünkü bizim terminolojimiz içinde gelmiş gelişmiş, nisveti öyle demek lazım. O karmatiler var mıydı? Bateniler var mıydı? Çünkü her zaman olmuş bunlar İslam dünyasında. Ben yani bilmiyorum bunlar. Çünkü kapıları zorlamadan açtı girdiler içeriye. veri tarafta çok güçlü insanlar vardı. Yani halledebilirlerdi onları Allah'ın izniyle. Fakat herhalde içten ihanet yediler bunlar. Öyleyse... İçin temiz olması, vefalı olması da çok önemli. İçin vefasızlığı, dışın husumeti, başınıza gelecek şeyi hızlandırır. Bir saatte yapılacaksa yarım saatte yaparlar onu. Ve canınızı okurlar. Yakın dairede de yani görülen şey o. İşte vefa umarken candan, doldu gözüm inşandan, kaldım yaya dermandan. Kaç defa içeriye girmiş, bestesi de benden. Onu kendi sesimle seslendirmişimdir. Allah biliyor. Kaç defa? Birinin vefasızlığı karşısında. Üstad da o vefasızlıktan dert yanıyor. Vefa. Kalbinin sesiyle bak bana. Kalbinin sesiyle beni dinle. Kalbinin kulağıyla dinle. Benimle konuşurken kalbinin sesiyle konuş. Sakın böyle binde bir bile olsa idare edeyim deme. Onu ben de size bilirim firasetle. İtteku firasetel mümin Sesimi çıkarmazsam durduğun yerden daha öteye seni itmemek için çıkarmıyorum sesimi. İnan bana. Bu Allah biliyor ki ona karşı da ciddi bir ayıp itikaf ediliyor. Vefalı olmak lazım. Doğru olmak lazım. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Hocam, Sadrazam Hüseyin Avni Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne ihanetinden bahsediliyor. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Hüseyin Avni Paşa Ispartalı. Birkaç defa Abdülhamid'e ihanet etmiş. Isparta'da gelmiş bir yerde görüşmüşler. Demişler, bir daha sadarete yükselirsen şayet. Ne yaparsan yap, ayrılma oradan. Çünkü sen orada bizim için çok lazımsın. uzun sakallı. Başı fesli göğsünde madalyaları vardır. Çok merak ettinizse bir gün ansiklopedilerdeki resmine bakarsınız. Benim menfurum olan o adamı siz de nefretle seyretmenizi tavsiye ederim. Rabbih firverham ve ente khayru rahimin. Ben çok arkadan hançerlenmiş bir milletin çocuğuyum. 15 yaşından beri bunları hep o ançeri yeniden sırtımda hissediyor gibi duydum ve hep ançla geldi. Fakat onun manasızlığı, anlamsızlığı karşısında kendime çek düzen verdim. Bu problem hisle heyecanla halledilmez. Bu makro bir planla halledilir. Hep o yara hissettim içimde. Hiçbir zaman mevcutturumu azmetemedim. Ben alibi kovun çocuk. Cihan izahı getiren bir milletin çocuğu, devletler muvazenesinde ağır bir milletin çocuğu, dünyaya söz dinleten bir milletin çocuğu. Daha aşağısında hiçbir şeye razı olmadı. de size teminat veririm, hiçbir şeye razı olmadı. Tarihin çocuğu gibi ben, bu şanlı tarihin çocuğu gibi hep hayalimde onları kurdum, onlarla teselli kurdum.